9 Kasım 2018 Bursa Arifane İlim Derneği Ve Alzubillahi min arshaytani rajim Bismillahi r asr insan al-fi khusr amenu ve amelus salihat ve tawasub bil haq ve tawasub il-sabr Sadaka Allahu azim Elhamdulillahi rabbil alamin Evet, bu haftaki sohbetimiz bu gördüğünüz tablo üzerinden bu şekil buradaki hat sanatıyla yazılı ayet neyi ifade ediyor? Ee, bunları anlatacağız inşallah. Bu tablo üzerinde görülen şekil öncelikle şunu bir söyleyelim giriş yapmazdan evvel. Ee, bu bize manada işaret edilen 2004 yılında manada işaret edilen bir şekildir. Ee, daha önceki sohbetlerimizde de anlatmıştık, dile getirmiştik. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmüş olduğumuz rüyada onu selamladığımız bir şekil idi. Bismillah Allah'u Ekber diyerek, tekbir getirerek bu işareti yapmış idik. Sonradan tabi ki bunun manası, mahiyeti detayla açıldı. Cenab-ı Allah nasip etti. Biz de şimdi ilmimiz nispetinde bunları dile getirmek istiyoruz. Bunu ifade etmek istiyoruz. Bu şekli nereden çıktı, nereden doğdu, ne anlam ihtiva ediyor. Bunu anlatacağız inşallah. Evet bugünkü konumuzun başlığı tablo üzerinde görülen şiarımızın hami olduğu mananın izatıdır. Yolumuzun şiarı Şiar işarettir biliyorsunuz Yolumuzun işareti olan bu tabloda Görülen şekli Bu şeklin Hami olduğu yani Koruduğu, sakladığı Ve ihata ettiği Yani kuşattığı Kapsadığı manaları Yine yıllar önce manada Bize bildirilen ve işaret Edilenlerin tecessüm Etmesi, zuhura gelmesi için. Hayalimizdeki olanı ve istediğimiz şekli sanatında usta olan burada Bursa'da bulunan Aslan Kerküklü olan Hattat Muhammed Necip Bey'e ifade edip isteğimiz doğrultusunda bir eser meydana getirmesini rica ettik. Talebimiz doğrultusunda usta Hattat'ımızın elinden zuhura gelen gördüğünüz bu tablo üzerinden detayları ifade edeceğiz inşallah. Biliyorsunuz daha önce logomuz olarak belirlediğimiz Arifane'nin logosu olarak belirlediğimiz daire içerisinde yer alan elif ve vav harflerinden oluşan şeklin ifade ettiği manada şimdi ifade edeceğimiz manalar ile örtüşmektedir. Ve esasında bu ifade edeceğimiz manalara hamidir. Yani bunu da içerisine alır, korur, saklar. Şimdi e, Arapça Bazen konuşmalarımızda Arapça, Farsça, e, il, ilmimiz nispetinde kelimeler kullanıyoruz. Bunu özellikle bilerek yapıyorum ki e, sohbete gelen kardeşlerimiz bu kelimelere aşina olsunlar. Çünkü o kelimelerde esas zengin anlam ihtiva etmekte. Türkçemiz bu konuda maalesef biraz kıt. Dolayısıyla bu Arapça kelimeler e, gerçek manasını daha detaylı açtığı için hem de bunlara e, yabancı olmayalım, bunun kelimeleri de tanıyalım, tasavvuf istilahlarını bilelim diye hem yazmış olduğumuz makalelerimizde hem de yaptığımız konuşmalarımızda mümkün olduğu kadar ilmimiz nispetinde bu kelimeleri kullanmaya gayret ediyoruz. İnşallah kelime haznemiz artsın, çoğalsın, anlayalım, idrak edelim diye. <gülüyor> i̇lmimiz ve idrakimiz nispetinde gönlümüze açılan manalar, ve işaret olunanların ifadeye gelip de kaleme dökülebildiği oranda izahatı şöyledir. Ben bu izahatları yaptıkça siz de bu resim üzerinden e, izah ettim bölümlere bakarak e, tahayyül edebilirsiniz. Kafanızda canlandırabilirsiniz. Anlattığımız manaları daha güzel bir şekilde yerine oturtabilirsiniz. Şimdi bu gördüğümüz şekilde... Dışarıdan bir daire şeklinde e, yazılmış ayetel küsü bulunmakta. Daire şekli verilmiş ve bu daire şeklindeki e, daire şeklindeki ayetel küsünün iç kısmında ise bir el sağ L içeriden karşıdan gözün görünür şekli mevcut. Hattatımız bu yapmış olduğu tabloda e, hoş durması adına tamamlayıcı unsur olarak en üstte başa Besmele-i Şerif'i yazman uygun olur mu yazalım mı diye bize sorduğunda biz de bu işin piri ustası sensin daha güzel bir görüntü oluşacaksa yaz o zaman dedik evet en üstte Besmele-i Şerif yazılmış durumda bu dairenin ayetel kürsü şeklindeki dairenin üstünde ve bu dairenin altında da Sadakallahü'l-Azim yazılmış durumda şimdi bu Daire neyi ihtiva ediyor? Oradan anlatmaya başlayacağız. Allah Allahu Teala varlığa çıkan cisimlerden ilk önce daireyi halk etti. İlk yaratılan şekil dairedir. Arş daire şeklinde yaratılmıştır. Daire şeklindedir. Kürsi daire şeklindedir. Kainat daire şeklindedir. Arapçada 5 rakamı Yuvarlaktır biliyorsunuz daire şeklindedir. Allah başlangıcı sona bitiştirir. Dolayısıyla yine daire oluşmuş olur. Başlangıcı sona bitiştirir. Bunları açacağız şimdi başlangıcın sona bitişmesi ne şekil oluyor? İnsan ahseni takvim yani en mükemmel olarak yaratılmış sonra esfeli safiline yani aşağıların aşağısına indirilmiş sonra ondan kulluğunu hakkıyla idrak edip yaşaması istenilmiş ve tekrar ahseni takvimle ulaşması kemal bulması istenilmiştir dolayısıyla insanın bu bir seyri sülüktür yani ne olmuş oluyor daire tamamlanmış oluyor yani ahseni takvim olarak yaratılmış insan bu dünya hayatına geldiğinde gönderildiğinde doğası gereği tabiatı gereği esbeli sahipliğine düşmüş oluyor yetiştirilme tarzı genetik faktörler vesaire, Bunları daha önceki sohbetlerimizde detaylı anlatmıştık. Esfeli safirinden allah Teala ne istiyor bu insandan bizden? Kendisini bilmemizi, tanımamızı ve bu seyri sülükünü, yani dairenin tamamlanması adına tekrar o ilk yaratıldığı hakikatindeki ahseni takvimliğine o mükemmelliğine ulaşması. Çünkü Kemal ancak bu şekilde açığa çıkıyor. Bizden, bizim yapmamız gereken bu. Tekrar Ah seni takvimine ulaşmak, bu idrake ulaşmak, bunu yaşamak. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Daire tamamlanmış oluyor. Başlangıçta zaten Ah seni takvim olarak yaratılmıştı, dünya hayatına geldi, safiliğine. sonra tekrar Kemal buldu, nefis terbiyesi, teskelesiyle, ilim tahsiliyle, Allah'ı bilmekle tanımakla, kulluğunu anlamak ve idrak edip yaşamakla tekrar Ah seni dönüş yaptı, daireyi tamamlamış oldu. İlk yaratılan şey, ilk sebepsiz olarak yaratılan şey hakikati Muhammediye iken son yaratılan tür insan yani Adem yani halife insan olmuştur. Böylece baş yine sona bitişmiştir. Buraya kadar hep dairenin mahiyetini anlatıyoruz. İlk yaratılan, sebepsiz olarak yaratılan neydi? nur Muhammedi, hakikati Muhammedi bunun farklı vecihlerden farklı farklı isimler aldığını söylemiştik aklı evvel akıl cihetiyle bakıldığı zaman külli nefis, nefs cihetiyle bakıldığı zaman bu, bu şekilde isimler aldığını ama aynı hakikatten bahsediyoruz Nuru Muhammedi, hakikati Muhammedi sebepsiz olarak Allahu Teala'nın yarattığı ilk şeydir bu ve her şey o hakikati Muhammediyeden yaratılmıştır Dolayısıyla allah Teala bu 6 gün yaratmanın devam ettiği 6 günde ilk yaratılan e, Nur-u Muhammedi iken hakikati Muhammedi iken son gün olan yani yaratmanın son günü olan cuma gününde ise Hazreti Adem'i halk etmesi hasebiyle bir nevi daire tamamlanmış oluyor. Çünkü Nur-u Muhammedi'nin Hakikati Muhammediye dediğimizin e, diğer vecihten açacağız şimdi. Geliyoruz. Ahmet mertebesinin hakikati insanda ancak açığa çıkacak. Hazreti Adem'in halk olmasıyla Hazreti Adem'in e, neslinden birçok Resul ve Nebiler gelmiştir. Ve en nihayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gelmiştir ki en kemalat noktası o zaman zuhur etmiştir. Yani ee, alemin kemalatının en kamil şekilde zuhurunun ortaya çıktığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gelişi ve din İslam'ın tebliğ etmesiyle o en kamil işte onun için deniliyor ya altın çağıydı Resulullah Efendimizin çağı ve bu şekilde daire tamamlanmış olur tablomuzun aynı zamanda logomuzun dışında daire şeklinde görüntüye sahip ayetel kürsi yani Bakara suresinin 255. ayeti bulunmaktadır. Arapça beş rakamı yani sıfır gibi Türkçedeki sıfır yani daire şeklindedir. Daire kendini ve kendinden başka her şeyi koruması altına alır. Şimdi buradaki izahatlarımızın bir çoğunun kaynağı da Muhyiddin İbni Arabi hazretlerinden elde etmiş olduğumuz ilimden kaynaklanmakta. Bunu da özellikle belirtelim. Fethu'l-Mekkiye'de bu daireyi anlatırken, 5 rakamını anlatırken 5 rakamı kendini ve kendinden başka her şeyi korur der. Çünkü 5 rakamı daire şeklinde. Peki daire nasıl kendini ve kendinden başka her şeyi koruyor? Her şeyin yaratılışına sebep teşkil eden Nuru Muhammediyenin nuru, esrarı, hami olduğu sırrı Varlık aleminde en son yaratılan tür olan insanda yani Adem'de zuhur etmiş ve yaratılış gayesindeki halifeliği yani insan kamil olmayı ortaya çıkararak bir cihetten daireyi tamamlamıştır. Bu şekilde de daire tamamlanmış oluyor. Başka bir cihetten tüm bu yaratılanı aynı zamanda da muhafaza etmiştir işte o nur-u muhammediye dediğimiz ilk yaratılan şekil dediğimiz o daire şeklindeki olan o ilk yaratılan şey daire şeklinde olması hasebiyle de kendini ve kendinden gayrı yaratılmış her şeyi de koruma altına almış oluyor dairenin kendini ve kendinden başka her şeyi korumasının anlamı işte budur harflerden ilk yaratılan varlık alemine çıkan harf eliftir Diğer tüm harfler Elif harfinden neşet bulmuştur. İlk yaratılan Elif'tir. Hatta bazı e, alimler veya bazı mutasavvuflar Elif harfini harften de saymazlar. Yani sır, sırrından dolayı. Çünkü her şey ondan neşet bulduğu için diğer harfler. Bakın Muhtesem Neral Hazretleri der ki harfler de bir ümmettir. Nasıl biz bir ümmetiz? Bizim içerimizde alan olanlar. Seçkin olan var, seçkinlerin seçkinleri var, seçkinlerin seçkinleri dediğimiz rasuller, seçkinler dediğimiz işte evliyalar, ee, avam halk var, değil mi? Nasıl böyle e, bir ümmetiz? Harfler de bu şekilde bir ümmet. Harflerin de içerisinde bu harfler ilminin, harfler ilmiyle alakalı mezuyu fütühatü mekkenin birinci cildinde Muhtimîn Arabi Hazretleri detayıyla anlatmıştır. Biz fütühat sohbetinde özellikle atladık onu dedik ki fıkhatın tamamını bir anlatalım ifade edelim, şerh edelim, okuyalım oradaki bilgiler eşliğinde tekrar geri döneceğiz inşallah 18 cildi bitirdikten sonra harfler ilmi mevzuna ondan sonra gireceğiz ki bu bilgilerle birlikte o harfler ilminde izah edilenler daha net anlaşılsın zihnimizde daha güzel anlam bulsun daha doğru bir idrak açılımı olsun burada evet dediğimiz gibi harfler de bir ümmettir Elif harfi ilk yaratılan harftir ve bütün harfler elif harfinden yaratılmıştır. Eşyanın ilk olması itibarıyla zatı ehadiyeti yani hakkı gösteren bir işarettir. Bir vezikten elif harfi. Yani tasavvufta da bu bilirsiniz elif harfi ee, Allah'ı Temsil etmek babında Hattatlar tarafından o şekilde yazılır Allah'a işaret etmek babında, evet. Aynı ilk yaratılan Hakikati Muhammedi gibi Nasıl ki Hakikati Muhammedi de tektir İşte Elif de O ilk yaratılan harftir Ve bütün harfler ondan türemiştir Yaratılmıştır Yani diğer harflerde meyil varken Elif'te meyil yoktur Dimdiktir Elif Hakikati Muhammediyenin adına bir cihetten de Ahmet denilir. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hani derler ya bazı kaynaklarda yazar ya gökteki ismi Ahmet diye. Aslında orada işaret edilmek istenilen mana hakikati Muhammediye mertebesine işaret edilir. Hakikati Muhammediyeye Ahmet ismi verilir. <gülüyor> Ahmet ise ehad olan Allah'ın İlk taayyünü ile zuhura getirdiği hakikattır. Evet ilk taayyünde o hakikati Muhammediyeyi Allahu Teala Teala halketti. İşte ehad olan Allah'ın ilk taayyün ile zuhura getirdiği o şeye Ahmet. Diğer taraftan hakikati Muhammediye nuru Muhammediye denir. Sebepsiz halk edilen, yaratılan ilmindeki ilmi suret olarak var edilen Sonra yaratılan her şey o ilk yaratılanın tafsilatı, açılımı, zuhuru, kesret hali, hükmünde olan o şeye hakikati Muhammedi ya da Nuri Muhammedi demekteyiz. Bakın aynı meseleyi farklı farklı vecihlerden farklı kelimeler kullanarak ifade ediyorum ki idraklerde tam olarak otursun ne izah ettiğimiz zuhura gelmeyi sağlayan ise bu zuhura gelmeyi ilk ayünde zuhura gelmeyi, zuhur ne demek? görünür olmak, açığa çıkmak. zuhura gelmeyi sağlayan ise Rabbi. Bu da Mim harfidir. Mim harfi zuhura gelişi. Varlık alemine çıkışı ifade eder. Mim dudak harflerinden bir harftir. Ciğerde bulunan havanın boğaz boğazdan dilden geçerek mahreç diyoruz bu çıkış yerlerine mahreç diye ifade edilen en son nokta dudaklar arasından iki dudağın arasından en son çıkış noktasından çıkışı ile zuhur eder mim daha önceki sohbetlerimizde bahsetmiştik hava ciğerimizdeyken herhangi bir vasıfla vasıflanmıyor ama o hava ciğerden boğaz yolundan, mahreç dediğimiz duraklardan geçerken boğaz marifetiyle ağız, dil marifetiyle ve dudak marifetiyle bir şekle bürünüyor. Ve biz bunlara ne diyoruz? Harf. Ve büründüğü harf bu sefer bir anlam taşıyor. Halbuki ciğerdeyken o hava hiçbir anlam taşımıyordu. O anlam o ciğerdeki havada saklıydı, gizliydi. Ama ağızdan çıkarken o mahreç dediğimiz duraklardan Farklı bir şekilde çıkışıyla o ses tonlarının ve harfler oluşmuş oluyor. Bir karakter meydana geliyor. Tabii karakter bir sıfata bürünüyor, bir karakter meydana geliyor. Ve bu harflerin bir araya gelmesiyle de kelimeler oluşuyor. Bu sefer kelimeler bir anlam ihtiva ediyor, anlam taşıyor. İşte bu mim harfi de boğazdan daha havanın ciğerden gelerek en son çıkış noktasından çıkması hasebiyle, işte zuhura gelmesi hasebiyle, biz ne diyoruz? Bu zuhura geliş ilk yaratılış, ilk ayındaki zuhura gelişin Aslında bir cihetten de Zuhura gelişin hakikati mim harfine de e, Dayanmakta Mim harfi nasıl ki en son çıkış noktasıyla Çıkmakta İşte bu mim harfi Bu zuhura gelişi görünür olmayı Şehadet alemi veya Diğer alemlerde kendi kategorisinde O alemlerde görünürdür Melekut alemi melekuta göre şahadettir. öyle değil mi? Bu şehadet alemi biz bu alemde gözümüzün görmesi, kulağımızın duyması hasebiyle şehadet alemi diyoruz. Ama diğer aleme melekut diyoruz. Neden? Gözümüzde göremediğimiz için. Kulağımızda duyamadığımız için. Ama melekuta göre o görünür olması hasebiyle onlara göre şehadet alemi orası. Bu manada bütün bu alemler aslında yaratılmış tüm alemler, yaratıldıkları bilimler dolayısıyla bir şehadet alemi anlamı da taşımış olur. Burada işte o şehadet alemi yani görünür olmayı sağlayan mim. Rabbi mim harfiyle görünür olmayı sağlamış, sağlamıştır hakikati Muhammediye'yi hakikati Muhammediye'nin görünür olması mim harfiyle zuhur etmiş, etmesidir devam ediyoruz aşağıda izah edeceğiz diğer tüm harfler elif harfinden türemiş ve açığa çıkmıştır elif harfi birliğe işaret eder birliğe bunun için yazıda kendinden sonraki harflerle bitişmez Arapça bilenler bilir. Elif harfi kendisinden sonra gelen harfle asla bitişmez. Kendinden önceki harf ile bitişmesinde ise elif o harfe bitişmemiş, o harf elif harfine bitişmiştir. Bakın burayı iyi anlayalım. Elif bitişmez ona. Harf elife bitişir. Buradan da Allah hiçbir şeye muhtaç değil iken yaratılmış her şeyin Allah'a muhtaçiyeti hakkındaki hakikati zuhur etmiş olur yani bu ifade edilmiş olur harfin elife bitişmesiyle <gülüyor> diğer harflerde meyil vardır yani illetlidir Arapça'da bu şekilde ifade ediliyor illetlidir yani türemiştir elif ise başka harften türemedi ilk yaratılan harftir bunun için tasavvufta elif harfi bir cihetten Allah'ın ehadiyetine izafe edilir Elif harfi bu manada Allah'a işaret eder. Bir diğer veçheden Allah'ın ehadiyetinin birinci teayyünde zuhura gelişi ile Ahmed diye isimlendirilen Nur-u Muhammediyeye yani hakikati Muhammediyeye işaret eder Elif harfi bir cihetten de. Bakın bir cihetten ehadiyete işaret ederken bir cihetten de Nur-u Muhammediyeye, hakikati Muhammediyeye işaret eder. Hakikat-i Muhammedi ilk tayin ile birlikte olan zattır. İsmi Azam'dır Hakikat-i Muhammedi. Şimdi bu anlattığımız izaatlar ışığında tefekkür edelim. Ayete Kürsi Kur'an'daki ayetlerin efendisidir. Bakara Suresi'nde geçer. İsmi Azam'dır. Bu konuda birçok ayet-i ile alakalı hadis-i şeriflerde vardır. Konumuz uzamaması için o hadis-i şeriflere yer vermedik. Bu konularda birçok rivayetler vardır, malumunuzdur. <gülüyor> <gülüyor> Tevhidi dile getiren bir ayettir. Allahu Teala kendini anlatır orada. Tek bir ayettir. Bakara 255. Bir rivayete göre Miraç'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize aracısız olarak yani arada Cebrail Aleyhisselam olmadan inzal olunan ayettir. Ayet-el Kürsü. Teala Cebrail Aleyhisselam olmadan Resulullah Efendimiz'e bunu inzal etmiştir. Miraç'ta bir rivayete göre. Bilinen, bilinmeyen birçok sır, hikmet ve fazilet barındırır. Ayet-el Kürsü. Ayet-el Kürsü'nün iki yönü vardır. İki veçhesi vardır. Bir yönü Hadiyete bakar Allah'ın ehadiyet mertebesine bakar diğer yönü ise Ahmet'e bakar yani hakikati Muhammediye'ye bakar daire şeklinde bu gördüğünüz tabloda daire şeklindeki ayetel kürsi Allah'ın ehadiyet mertebesine işaret etmektedir bakın işte ayetel kürsi yazılı daire şeklinde bu demek ki neyi temsil etmekte? Ehadiyet mertebesine işaret etmek için konulmuştur bu ayet-i Dıştaki ayet-i akkürsü. Ahmet'e yani hakikati Muhammediye'ye yani nur-u Muhammediye'ye bakan yönü ise bir vecihten dedi ki iki yönü vardır ayet-i Bir vecihten şimdi bu da içindekiye ayrılıyor. Bir vecihten genel manada sağ elin tamam Evet bu tabloda gördüğünüz sağ el bu elin tamamı genel manada yani mücmel kapalı öz özet olması itibariyle diğer vecikten ise özel manada yani sağ elin işaret parmağı yani mufassıl tafsil edilmiş açılmış olmayı ifade etmektedir dolayısıyla bu görmüş olduğunuz Şeklin içerisindeki sağ el içerisindeki işaret Parmağının içerisinde de ayetel kürsü vardır İkinci bir ayetel kürsü yazılı burada Ta ki bu aşağıya e, Avuç içine kadar gelen kısma kadar Orada bitiyor Ayetel kürsü İkinci ayetel kürsü de demek ki e, Birinci ayetel kürsü Ehadiyet mertebesine işaret etmek için Daire şeklindeki ikinci ayetel kürsü Aynı zamanda elif harfini de temsil etmiş oluyor. Bu da işaret parmağının içerisinde yazılı olan ayet el Bu da yine hakikati Muhammediye'ye işaret ediyor. Bu ayet el kürsüde aynı zamanda bu işaret hem tevhide işaret ediyor hem de hakikati Muhammediye'ye işaret ediyor. Yani burada işaret parmağı elif harfini temsil etmiş oluyor. İşaret parmağının yukarıya bakması mertebece üst mertebelere işaret amacını taşır. Yani ehadiyet mertebesine işaret etmeyi taşır, amacı taşır yukarıya bakmaz. Şimdi gelelim vav wow harfine. Vav wow harfi de ciğerde bulunan havanın boğaz birden geçerek iki dudak ile zuhura gelmesiyle, açığa çıkması nedeniyle dudak harfleri olarak adlandırılır. Vav, wow. bakın vav wow, telaffuz ederken dudak harfidir. İki dudağın büzülmesiyle ileriye doğru uzanmasıyla e, Açığa çıkar Tüm mahreçlerden ciğerden itibaren Tüm mahreçlerden yani çıkış noktalarından Geçerek zuhur etmesi sebebiyle Diğer tüm harflerin Sırrını kendinde Cem eder Arap alfabesinde 28 tane harf vardır Bütün bu Kendi hariç 27 harfin sırrını Hangi harf taşırmış? Val harfı taşır Çünkü Boğazdan gelip dudaktan en son noktada çıkış. Dudağı böyle uzar, ileri uzatarak çıkar diyoruz ya. Çıkış noktasında olması haseriyle bütün diğer harflerin de ihtiva ettiği sırları da ne yapmış oluyor? Kendi bünyesine katmış oluyor. Vav harfi. Tüm harfler elif harfinden yaratılmış iken. Vav harfi tüm yaratılmış harflerin bütün özelliklerini kendinde cem etmesi. Yani toplaması. Yanı sıra elif harfinin sırrını da taşıyıcı olmuştur. İşte bunun için vav harfi insanı kamili temsil eder. Tasavvufta vav insanı kamili temsil eder. Kamil insan. Bu alemin direği insanı kamildir. Her kıyamete kadar her devirde Allahu Teala bu alemi direksiz bırakmaz. Ne zaman ki o direk göçer vefat eder, işte o zaman kıyamet kopacaktır. İşte o insanı kamil dediğimiz her devirde yaşayan bir kişidir bu. Yani tasarruf yetkisini, Allahu Teala tasarruf yetkisini verdiği o en kamil, mükemmel insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gerçek varisi olan o bir kişi, olan o kişi kutup diye de ifade edilir. Gavs diye de ifade edilir. E, kutup derken köylerin kutubu ayrı, şehirlerin kutubu ayrı, ülkelerin kutubu ayrı, bölgelerin kutubu ayrı. Yani kutup deyince birçok kutuplar var. Yani kutup deyince tek bir ona işaret edilen kutup gibi anlamayalım. Biz burada neyi kastediyoruz? En baş kutbu kastediyoruz. Gauss dediğimiz, kutup dediğimiz, o insanı kamili kastediyoruz. O kişi işte alemin direğidir. Resulullah Efendimizin gerçek varisidir. Ona aynadır. Ve kıyamete kadar bu böyle devam edecektir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifinde Allah diyen olduğu sürece kıyamet kopmaz buyurdu işte Allah derken Allah'ı bilerek Allah diyen bu kamil insan insanı kamil kastedilmektedir avamın Allah demesi değil tabi ki evet. bu, bu anlaşılmaktadır evet. insanı kamil de alemdeki yaratılmış her şeyin sırrını kendinde toplar İnsanı kamil Allahu Teala bütün alemde halk ettiği ne varsa her şeyin sırrını o insanı kamile yerleştirdi. Hani e, Ehlullah der ya. Alem küçülse küçülse insan olur. İnsan büyüse büyüse alem olur. Diyen kastettiği bu işte. İnsanı kamil alemde her ne varsa kendinde bütün sırrını toplar ve açığa çıkarır. Alemde yaratılmışların en kamili ve dahi insanların en kamili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ondan daha kamili, daha mükemmeli yok. Alemde en mükemmel varlık olur. Elif ve Vav harfi harflerin en seçkinlerin seçkinlerindendir. Dedik ya onlar da bir ümmet. Onların da avamları var, seçkinleri var. Onlar da bir ümmet. Onların da kendi aralarında ihtiva ettiği manaları var. Harf olarak. Tek bir harflerinde ihtiva ettiği manaları var. Onlar da kendine münhasır kendi dillerinde Allah'ı tesbih etmekte. Bütün eşya Allah'ı tesbih etmekte. Harfler de tesbih etmekte. Harflerin de kendine ait kendine münhasır bir ruhaniyetleri var. Zikirleri var. Zikirleri var. Yani ona e, muttali olan kişi Allah o perdeyi kişinin gözünden kaldırırsa o harfler o kişiyle konuşur. Evet konuşur. Harfler de konuşur. Bütün eşya konuşur. Allah o perdeyi kaldırırsa. Elif ve vav harfi harflerin en seçkinlerin seçkinleridir. <gülüyor> yani Efendileridir. Efendileridir. Nasıl ki insanların seçkinleri efendileri olduğu gibi. Çok tatlı be. <gülüyor> Bir vecihten ifade edecek olursak elif harfi Ehad olan evet. Allah'ın ilk tayyüne verdiği isim olan Ahmed'i temsil ederken vav harfi Ahmed'in daha sonraki tayyünde şehadet aleminde adı olan Muhammed'i temsil ya da ifade etmiş olur. Şimdi dikkatinizi çekiyorum. Ehad olan Allah ilk taayyünde Rabbi mim harfiyle zuhura getirmesiyle mim harfi orada zuhur etti açığa çıktı ehad oraya ortaya bir mim girdi Ahmet oldu bakın Ahmet'teki o mim var ya mim'i kaldır ehad olur evet ilk mimle ilk taeyyünde Nur-u Muhammediye'de işte adı Ahmet o mimle zuhura gelişte Ondan sonraki şehadet alemi dediğimiz bu görmüş olduğumuz alemde ikinci bir mim daha eklendi. İşte orada da adı Muhammed oldu. Bakın Muhammed'de iki tane mim var. Bu tabi çok derin tefekkür edilmesi gereken Ş şehadet, şehadet aleminde ikinci mimle yani zuhura getirmeyi sağlayan ikinci mimle geldi adı Muhammed oldu. Dolayısıyla Allah ehad mertebesinden tayin ederek mimle Ahmed'i halk etti. Sonra şehadet aleminde ikinci ile Muhammed'i halk etti. Allah'tan gayrı alemde bir şey var mı? Bütün bu mevcudat Allah'ın ilmindeki isim ilmi suretler değil mi? İşte bu meseleyi bu şekilde tahayyül edelim. Evet, şimdi geldik âmene resulü. Bakara Suresi 285 ve 286. ayetleri. Dikkat ediniz ayet kürsi Bakara suresinin 255. ayetiydi. Bir ayetten oluşmaktaydı. Amene Rasulü Bakara suresi 285 ve 286. ayetleri. Yani iki ayetten. Bak. Teklik ikilik. Şimdi anlatacaklarımı buna göre tahayyül edin. Bunu düşünün. Evet. 285 ve 286. ayetleri ise elin kalan kısmı. Yani dedik ya bu Tabloda gördüğünüz işaret parmağının içerisinde ayetel kürsi yazılıydı. Ayetel kürsünün bittiği noktadan itibaren elin kalan tüm diğer kısımlarında ise amena rasulü yazılı bulunmakta. Elin kalan kısmını ve baş parmağı oluşturmakta. Amena rasulü baş parmağı ve elin diğer kalan kısımlarını oluşturmakta baş parmağın yatay pozisyonda bulunması işaret parmağı dikey üst alemlere işaret ediyordu ehadiyet mertebesine baş parmağın yatay pozisyonda bulunması üst mertebenin altındaki mertebelere işaret amacı taşır yani aleme işaret eder yaratılmış aleme işaret eder büyük alemin kopyası olan küçük aleme de işaret eder ki küçük alemden kasıt İnsanı kâmildir. İnsanı kâmilin bu alemde zuhur etmiş en mükemmel şeklinin adı Muhammed'tir. Ahmet'in ikinci mim harfini alışı zuhuru ile adı Muhammed olmuştur. İnsanı kâmil, alimin direğidir. Hiçbir devirde alem insanı kâmilden kamilden boş kalmaz. Her devrin insan-ı kamili Resulullah Efendimizin gerçek varisi kamil halifedir. Bu alemde var olan her ne var ise hepsinin ipi insan-ı elindedir. Allah'ın alemde iradesinin eli yani elden kasıt kuvvet Allah'ın alemde iradesinin eli insanı kamil iken insanı kamil Allah'ın iradesinin icrasının sebep mahallidir. Tekrar ediyorum. Burayı iyi anlayalım. İyi idrak edelim. Allah'ın alemde iradesinin iradesinin tahakkuk ettiği yer Allah'ın alemde iradesinin eli yani kuvvet İnsanı Kamil iken insanı Kamil Allah'ın iradesinin icrasının sebep mahallidir. Fiile geçiyor. Heh, yani bu iradeyi icra ettiği mahaldir. insanı Kamil. Ayetler Kürsi'nin bir ayetten zuhur edişi Bakara 255 dedik. Ehadiyet mertebesi yani tevhide işaret etmektedir. Tek ayetten oluşuyor. Tevhid nedir? Tekli ifade etmektir zaten. Dolayısıyla ayet-el kürsi Allahu Teala o ayette iki ya da üç ya da farklı ayetlerle anlatmamış orada. Dikkatinizi çekiyorum. Neden bir ayette anlatmış bunu? Neden buna o tek ayette ayet-el kürsi denilmiş? Bakın ayetin bir ayet olması da zaten tevhide işaret ediyor. Tevhidi anlatıyor çünkü orada. Allah'ı anlatıyor. Kürsi. Zaten kürsi. En yüce ayet. Yüksek ayet. Ehadiyet burada ehadiyet ehad olan Allah'ın taayyünsüz olarak zat alanındaki zuhurundan ibarettir derseniz ki ehadiyet nedir ehad olan Allah'ın taayyünsüz olarak zat alanındaki zuhurundan ibarettir diyoruz ya ehadiyet mertebesi diyoruz o mertebeye Amene Resulü'nün iki ayetten oluşu 285-286 Bakara Amene Resulü'nün İki ayetten zuhur edişi kesret mertebesine, çokluğa yani Rab ve kul mertebesine işaret taşır. Bu bizim e, buradan ilmimiz nispetinde çıkarttığımız yüklediğimiz anlamlar bunlar. İki ayetel kürsi tablomuzda iki tane ayetel kürsi bulunmakta. Bir dış daire şeklinde bulunan ayetel kürsi bir de elin içerisindeki İşaret parmağının içerisinde yazılı olan ayet-el kürsi. 2 ayet-el kürsi. Biri ehadiyete, dışarıdaki daire şeklindeki ayet-el kürsi ehadiyete, diğer ayet-el kürsi ise yani parmağın içerisindeki işaret parmağının içerisindeki ayet-el ise Ahmet mertebesine işaret eder. Bir âmine resulünün bulunması bu elde, bir tane âmine resulünün yazılmış olması Muhammediyet mertebesine işaret etmekte ve hiç böyle bir hikmet taşımaktadır işaret ettiğimiz bu manaların bu anlattıklarımızın el elde temsil edilmesinin ayrıca bir hikmeti vardır neden bu el simge olarak şiar olarak alındı neden elde de işaret, bunlar e, anlamlar yüklendi dersek bunun ayrıca bir hikmeti vardır el kudretin zuhur mahallidir allah Teala buyurur ya Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde iki elimle yarattığım Hazreti Adem için Ondan sonra Tasavvufi eserlerde geçer Allah'ın iki eli de sağ Bazı yarattığı mahlukat içinde Elimle yarattığım der Tek elini kullandığı yarattığı Mahlukatta vardır Burada el neyi temsil ediyormuş Allah'ın kudretini temsil ediyor Evet el kudretin Zuhur mahallidir Şurayı da iyi derin tef tefekkür edelim Kalem yazdığımız kalem elin iki parmağı marifeti ile tutarak yazılır. Hangi parmaklar tutar kalemi? Şehadet parmağı, baş parmağı. İşte bu evdeki işaret edilen mevzularda böylece yerine oturmuş olur. Derin tefekkür edersek bu kalem nasıl yazıyor? Hangi parmakla yazdı? İki parmakla. Bu iki parmak ne anlama geliyordu? Güzelce anlattık. Detaylıca anlattık. Demek ki yazılan da bu iki parmakla yazılmış oluyor. Buradaki el, elin dışındaki daire, daire şeklinde yazılı olan ayetel kürsi, elin işaret parmağı, işaret parmağında yazılı olan ayetel kürsi ve baş parmağın, baş parmağın üzerinde yazılı olan amene rasulü üzerine yüklediğimiz manalar bize manada verilen işaretlerin zuhura gelişi ve bu zuhura gelişi evet bunlar bize manada verilmiş bir işaretler yıllar içerisinde daha önce de bahsettiğimiz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin görmüş olduğumuz rüyada verilen işaret ve akabinde görmüş olduğumuz manevi rüyalarda verilen işaretlerle bu mana oturmuş oldu ilmimiz nispetinde bu mana yerini bulmuş oldu, oturmuş oldu bu <gülüyor> bu zuhura geliş ve bu zuhura geliş tarikatımızın evet tarikatımızın adı neydi? tarikatımızın birden fazla adı var yolumuzun adı bir adı Ahmediye'dir Ahmediye diğer adı Muhammediye diğer adı İbrahimiye diğer adı Hanefiye ve nihayet en son adı Ticaniye ismiyle anılmaktadır bizim yolumuz tarikatımız Resulullah Efendimizin Ahmet ismini <gülüyor> almış olduğu makama atıfla bu tarikatın adına Ahmediye denilmiştir. Resulullah Efendimizin Ahmet ismini aldığı makama atıfla. Muhammed ismini aldığı makama atıfla Muhammediyye denilmiştir. Hanif din üzere olan Hz. İbrahim aleyhisselama atıfla İbrahimiye denilmiştir. Hanif din üzeredir Hz. İbrahim biliyorsunuz. O ona atıfla da adına İbrahimiyye denilmiştir. Yine Hanif din İslam'a atıfla da Hanefiye ismini de almıştır bu tarikat. Yine tarikatımızın kurucusu piri bu yolu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den direkt alan yakaza halinde kendisiyle görüşen baş gözüyle görüp kendisinin bildirmesiyle kendisinden aldığı işaret ve görev ile bu görevi ifa eden bu makama oturan Ahmet Muhammed Ticani Hazretlerinin künyesine atıfla da Ticaniye ismini almıştır. Tarikatımız aldığı isimleri de bu şekilde ifade etmiş olduk. İşte bu işaretlerin zuhura gelişi ve bu zuhura geliş bu tarikatimizin gayemizin davamızın meşrebimizin şiarıdır. Yani işaretidir Bu görmüş olduğunuz tablodaki bu işaret bizim tarikatımızın gayemizin, davamızın, meşrebimizin işaretidir Bize bize münhasırdır. Yani yolumuza münhasırdır. Buraya bunda buraya yüklemiş olduğumuz anlamlar ilmimiz nispetinde bizde olan açınımlarla yüklemiş olduğumuz anlamlardır kalbimize doğan anlamlardır işaret olunan anlamlardır ifade ettiğimiz minval dışında bu işaret bu görmüş olduğunuz işaret başkaca hiçbir fikrin hiçbir şahsın hiçbir görüşün hiçbir ideolojinin hiçbir akımın hiçbir grupların hiçbir cemaatlerin hiçbir tarikatlerin uzantısı İlintisi, şubesi, kolu değildir. Bunu da net bir şekilde ifade edelim. Bu da bu şekilde bilinsin. Yani hiçbir şeyle e, ifade ettiklerimizin dışında hiçbir şeyle bizi ilintilendirmeye, bağlantılandırmaya, bir şeyin kolu gibi görmeye kalkan olmasın. Bu bize münhasır bir e, yoldur ve bu manalarda bu şekilde ifade edilmiştir. Bununla birlikte evet bununla birlikte davamız İslam. Bütün davamız İslam'dır. Davamız İslam. Gayemiz hak ve hakikatlerin idrak edilmesi ve yaşanması. Muradımız ümmeti Muhammed'in uyanışı ve bir olması. Evet, bütün davamız İslam, gayemiz hak ve hakikatlerin idrak edilmesi ve yaşanması. Muradımız ümmeti Muhammed'in uyanışı özellikle belirtiyoruz uyanışı çünkü ümmeti Muhammed uykuda. Allah uyanmayı nasip etsin inşallah. Ümmeti Muhammed'in uyanışı ve bir olmasıdır. Bütün hizmetimiz, davamız, gayemiz bu. Net olarak da bunu ifade ediyoruz. Burada yapmış olduğumuz bütün bu sohbetlerimiz Muheddin İbn Arabi Hazretlerinden yapmış olduğumuz bu okuduğumuz okumalar, ilmimiz nispetinde yaptığımız şerhler, burada yaptığımız sohbetlerin hepsinin amacı bu saydığımız gaye ve dava. İslam davası, ümmetin uyanması, hak vakikatlerin idrak edilmesi, yaşanması ve ümmetin birliği adına yapmaktayız. Meşrebimiz farklı olsa da ki insanların mizacı gereği meşrepleri farklı farklıdır. Meşreb usul, yöntem, yol anlamlarına gelir. Tarihin her tarikatın farklı bir meşrebi vardır tabi. Bu manada meşreplerimiz farklı bile olsa bu davaya hizmet eden yani İslam'a bizim bu saydığımız gayelere bu davaya hizmet eden tüm müminler kardeşimizdir. Tüm müminler kardeşimizdir. Düsturu bizim mührümüzdür. Evet. Bütün müminler kardeşlerimiz. Meşreplerimiz ne kadar farklı olursa olsun, tarih dediğimiz yollar ne kadar farklı olursa olsun, hak yol üzerinde olduktan sonra Kur'an ve sünnet ışığında bu gayeye, bu davaya, e, bu uyanışa, bu ümmetim Muhammed'in birliğine hizmet eden tüm müminler bizim kardeşimizdir. Düsturu mührümüzdür. Dedik, Rebu el-Evvel ayının birinde bu meseleyi böylece ifade etmiş olduk. izah etmiş olduk. Ee, her ne kadar makalemizde bu konuyu yazmış olsak da ayrıca sohbetimizde de bunu detayla, detaylandırarak güzelce izah etmek istedik. İnşallah böylece de bu mevzuyu ifade etmiş, izah etmiş olduk. Allah e, inşallah bu yolumuzda bu dine, dinin İslam'a hizmet etmeyi, ümmeti Muhammed'e hizmet etmeyi, ümmeti Muhammed'in uyanışına sağlamayı, hizmet etmeyi, ümmeti Muhammed'in birliğine vesile olacak işler yapmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Amin diyoruz ve duamızla sohbetimizi tamamlıyoruz. Amin. Amin. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbana atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten meqina azaben nar. Allahümme ufirli vel valideyye velil müminine vel müminati el ahyai minküm el al emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin il fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebeqa nasrul hakkı bil hakkı vel hadi ila suratıkel mustakim ve ala alihi hakka kadrihi ve miktarihil azim. Subhanallazi yarani subhanallazi mekani ya lemu mekani subhanallazi yarani es-salatu ve selamun aleyke ya rasulullah es-salatu ve selamun aleyke ya habibullah es-salatu ve selamun aleyke ya Seyyid seyyidil evvelin vel akhirin salatullahi aleyhim ve aleyna icmaen subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdulillahi rabbil alamin el-fatiha